Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır İhvan-ı Safa İlk Ansiklopedistler Değerli dostlar, bilim bireysel bir uğraş değil. Hatta tek bir millet ya da topluma mal edilebilir bir şey de değil. Bilim, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar biriktirilen bir hazine. Müslüman alimler bilimin bireysel bir şey olmadığının, birlikte çalışıp araştırarak daha kolay ilerlenebileceğinin farkına erken zamanlarda varmışlardı. Bu nedenle de bireysel çalışmaktan ziyade birlikte çalışmayı esas kabul etmişlerdi. 10. yüzyıl ortalarında Basra merkezinde ortaya çıkan ve İslam dünyasında etkili bir akım olmayı başaran İhvan-ı Safa yani Halis kardeşler topluluğu da bu hususta önemli bir görevi yerine getirmişti. Değerli dostlar, kurucularının kimler olduğu bilinmeyen bu topluluk Abbasi devletinin son zamanlarında dini, felsefi ve siyasi çekişmelerin yaygın olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştı. Felsefi ve ilmi çalışmaları Dini ve ahlaki çabalarıyla birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi önemli değerleri ön plana çıkararak İslam toplumunu fikri bakımdan yeniden derleyip toparlamayı hedeflemişti. Tarihe kısa adıyla İhvan-ı Safa olarak geçen bu topluluğun tam adı İhvanus Safa ve Hullanul Vefa ve Ehlül Adl ve Ebnâül Hamd idi. Tarihi Kaynaklar İhvan-ı Safa'nın kurucusu olarak beş önemli isimden bahsediyor. Bunlar Zeyd bin Rifa, Ebu Süleyman, Muhammed bin Maşer el-Büsti el-Maksidi ya da el-Mukaddesi, Ebul Hasan Ali bin Harun ezzencani, Ebu Muhammed el-Mihricani ve Avfi'dir. Efendim, bir tür felsefe derneği olarak kurulmuş olan İhvan-ı Safa, düşüncelerini ve bilimsel fikirlerini 52 kitaptan oluşan Resailül İhvanüs Safa yani Risaleler adlı eserde toplamıştır. Bu ansiklopedik eserde dinden kozmolojiye, psikolojiden metafiziye, astronomiden matematiğe birçok bilimsel konu ele alınmıştır. Tarihçilerin görüşlerine göre, Konular uzmanları tarafından ele alınıp yazılmış fakat risalelere son şeklini el-makdisî vermiştir. Konular arasında herhangi bir üslup ve yazım farkının olmaması bundandır. Değerli dostlar, dini ve ahlaki kaygılarla ortaya çıkan ihvan-ı safa, bağnazlığı, fikir ve mezhep çekişmelerini gidermeyi, kardeşlik ve yardımlaşma duygusunu yerleştirmeyi, yanlış bilgiler ve batıl düşüncelerle kirletilmiş olduğunu düşündükleri dini, felsefeyle yeniden temizlemeyi hedeflemişti. Kardeşlerimizin ilimlerden hiçbirine düşman olmamaları, hiçbir kitabı hor görmemeleri, mezheplerden hiçbirine ön yargıyla bakıp taasuba düşmemeleri gerekir. Çünkü bizim görüş ve mezhebimiz bütün mezheplerin görüşlerini kapsar ve bütün ilimleri kuşatır, demişlerdir. Risalelerde geçen bu temel kural, İhvan-ı Safa'nın fikri altyapısını özetler. Efendim, onlar her tür bilgiyi derleyip değerlendirmiş ve bilgilerini başlıca dört kaynaktan aldıklarını ifade etmişlerdir. 1. Bilge ve filozoflar tarafından yazılmış matematik ve fiziğe dair kitaplar. 2. Tevrat, İncil ve Kur'an gibi kutsal kitaplar ve peygamberlere melekler aracılığıyla indirilen sayfalar. 3. Yıldızların hareketleri, burçların kısımları ve mevcut varlıkların şekilleriyle Maden, bitki ve hayvanlardan bahseden astronomi, jeoloji ve botaniye dair eserler ve dört, temiz ve saf insanlara Allah'ın ilham yoluyla bildirdiği ilahi kitaplar. Değerli dostlar, İhvan-ı Safa'nın savunduğu düşünceler kısa sürede yayılmış ve İslam dünyasının hem doğusunda hem batısında uzun yıllar etkisini sürdürmüştür. Kaleme aldıkları bu risaleler, 10. yüzyıl İslam dünyasının bilim ve felsefe düzeyinin günümüzde anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Efendim, aydınlar üzerinde yüzyıllar boyunca etkili olan ihvan safa düşüncesi, önce Endülüs'e, sonra da batıya geçerek Orta Çağ Latin felsefesi üzerinde önemli etkiler bırakmıştır. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır